Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innel hamdalillahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fe la mudille lehu ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd fe inna istaqal hadisi kitabullah ve Muhammedin ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin filnâr Zebercet kitabımızın şerhinde kitabı tefsiril Kur'an Kur'an'ın tefsiri bölümündeyiz. Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 44. ayetlemeyeden şöyle buyurmuştur. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da zikri indirdik. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İnsanlara bu Kur'an'ı, zikri açıklaması için, vahyi açıklaması için e, ekstradan sünnet indirilmiştir. Zikir ile kast edilen budur. Kıyamet 17-19 ayetlerinde de şöyle buyurulur. Şüphesiz onu toplamak, cem etmek de, okutmak da bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman okumasına uy, sonra onu açıklamak da hiç şüphesiz bize aittir. Burada da yine Kur'an-ı Kerim'in Allah azze ve Celle'den vahiy ile Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a bildirilerek açıklandığını, yani bu açıklama Allah azze ve celal'e aittir. Ondandır. Nebi ve Vesselam'a zikir indirilmiştir. Bu Kur'an'ın açıklamasıdır. Yani bu ayetler e, sünnetin vahiy kaynaklı oluşunun delillerindendir. Kur'an okumanın fazileti 1373 no'lu hadis İbn Amr Radıyallahu Anhuma'dan Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Kur'an okuyana şöyle denilir. Oku ve derecelerde yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi tertil ile yani tane tane oku. Şüphesiz senin mevkiin okuduğun ayetin sonundadır. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Acuri Ahlaku Hameletil Kur'an da Ahmet İbn İbn Hakim, Tirmizi, Ebu Davud, Sünenü Kübra'dan Nesai, Şarhu's-Sune de Bekavi, İbnü'l-Bişeybe, Müheddisul Fasıl'da Rame Hurmuzi, Taberani Emalisinde şeceri Şuab-ül İman'da ve Sünen'inde de Beyhaki rivayet etmişleridir. <gülüyor> Kur'an öğreniminde ihlaslı olmak 1374, Cabir radıyallahu anlatıyor. Aramızda Bedevilerin ve Arap olmayanların, yani Acemlerin de bulunduğu bir cemaatte Kur'an okuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve dinledikten sonra buyurdu ki, Okuyun, her okuyuş güzeldir. Öyle kimseler gelecek ki onlar Kur'an'ın kelime ve lafızlarını ok yapılacak çubuğun düzlenmesi gibi düzleyecekler. Ondan elde edilecek ücreti ahirete bırakmayıp dünyada alacaklardır. Bu hadis müslümin şartına göredir. Acurri ahlâk Ehlil Kur'an'da Ebu Davud Said Bin Mansur tefsirinde İbne Bişeybe, Ahmet Ebu Yâla Şerüsünede Begâbi Haluk-ı Efallibat'ta Bukhari Emâlisinde İbni Bişram Fedailul Kur'an'da Piriâbi Yine Fedayül Kur'an adlı eserinde Mustafa Firi, şuab Liman'da Beyhak rivayet etmişler. Elbani ı da Muhbil bin Hacca Musahid'e tercih etmişlerdir. Burada Allah Resulü ve Vesselam'ın asabına işte farklı lehçelerle öğrettiği okuyuşlar kastediliyor. Her okuyuş güzeldir denirken. Öyle kimseler gelecek ki yani burada okumaya bir teşvik var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bu farklı kıraat şekilleriyle bunu okuyun, öğrenin okuyuşunu buna göre güzel yapın sizin arkanızdan öyle kimseler gelecek bunlar lafızları düzeltecekler okun düzeltilmesi gibi buna yoğunlaşacaklar ama bu yoğunlaşmadaki gayretleri de e, bunun ücretini dünyada almak yani ahirette yönelik bir gayeleri yoktur yani onlar okuyuşunu güzelleştirme de sadece e, alacakları ücreti gözetirler yani kim dahi okuyor onu parayla tutarlar. İşte ölü olduğu zaman ona mevlüt olur orada okuması için vesaire Bunun gibi dünyevi maksatlarla öğrenirler. Bugün de zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi böyle oluyor. Ve e, insanlar katında daha güzel, daha takdir toplaması için musiki makamlarıyla da okuyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğrettiği kıraat şekilleriyle değil de e, musiki makamlarını yani hangi makamda isterse o makamda okuyor. Yani müziki makamlarının türleri var biliyorsunuz, çeşitli e, tarzları var. Hangi tarzda istersen o şekilde okuyor. Hangi tarz tutuyorsa bir toplumda ona göre okuyorlar. E, yani okuyucuların gayesi burada insanların gönlünü fethetmek, dolayısıyla ceplerine bir kazanç sağlamak. Yani ahirete bırakmadan dünyada alacaklar. Daha başka hadisler de var bu konuda tabii. Yani bir kimsenin fakih olmamasına rağmen, din hakkında bilgisi olmamasına rağmen sırf Kur'an'ı güzel okuyor diye, bu musiki makamlarında, lahinlerle okuyor diye sırf bunun için öne geçirip imam yapacaklar diye de bildirilmiştir. Daha farklı açıları da gelmiştir yani başka hadislerde. Fatiha suresinin fazileti 1375 Ubey bin Ka'b radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah Teala buyurdu ki Tevrat'ta ve İncil'de Ummul Kur'an yani Fatiha suresi gibi yoktur O Seb'ül Mesani'dir Yani tekrarlanan yedayettir Benimle kulum arasında bölünmüştür Kulumada istediği vardır Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir İbn-i Duraiz Kur'an'da İbn-i İbdan İbn-i Zeymeziy'l-Makzı'l-Muhtare'de Hakim Ahmet Mesai Ebu Yala hakim Tirmiz'i nevadir usulde rivayet etmişlerdir. Bu hadis Ebu Ürere radıyallahu anh'tan da Bukhar ve Müslim'de uzunca şekliyle gelmiştir malumunuz. Ee, daha uzun yani e, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman işte Allah azze ve celle şöyle buyurur her bir ayet hakkında bu şekilde e, sayılıyor bu. Burada bu rivayet Ubey bin Qabr bu şekilde muhtısar gelmiş ve Sebul Mesani'nin de yani tekrarlanan 7 ayetinde Fatiha suresi olduğu beyan edilmiştir. Yani Tevrat'tan ve İncil'den Kur'an'ın üstün olduğu özelliklerden birisi bu Fatiha suresidir. Fatiha suresi 7. ayeti 1376 Abdullah bin Şakik Raimullah'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işten birisi şöyle rivayet etti. Yani sahabeden Birisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vadil Kura halkını muasara ederken bir adam, bunlar kimlerdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar gazaba uğrayanlardır. Yani Yahudilerdir buyurdu. Adam, ealan Resulü, diğer grup kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar saptanlardır. Yani Hristiyanlardır buyurdu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Abdurrazak tefsirinde, Taberi tefsirinde Ahmet, İbn-i Zenciye en valide, Belazuri Ensaplar rivayet etmişler. Elbani Esayyıhada farj etmiştir. Yani gairil mağdûbun aleyhim ve dallin ayeti Fatiha'nın sonundaki ayet burada kastedilenler gazaba uğrayanlar Yahudilerdir, sapıtanlar ise Hristiyanlardır. Aynı husus bir sonraki rivayette de belirtiliyor. 1377 Adib bin Hatim radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz gazaba uğrayanlar Yahudilerdir, sapıtanlar ise Hristiyanlardır. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Temamur Razi Fevaid'de, Taberi tefsirinde, Said bin Mansur tefsirinde, Tirmizi, İbn İbn Ahmed, İbn Biyatim tefsirinde, Taberani Mucemü'l Kebir'de ve Evsat'ta İbn Büşran, Emali'de Beyhaki Delailü'n Nübüve'de rivayet etmişler. Elbani sahih'a da tercüme etmiştir. Bakara 189. ayeti 1278 ne olur rivayet. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan Kureyşlilere humus denilirdi ve onlar ihramda iken kapılardan girmezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bahçedeyken kapısından çıktı. Onunla beraber Kutbe bin el Ensari de çıktı. Dediler ki, el Resulü muhakkak ki Kutbe günahkar bir adamdır. Çünkü o seninle beraber kapıdan çıktı. Yani o Allah Resulü aleyhissalatü vesselama has bir şey sandılar herhalde. Onun kapıdan çıkmasında sakınca yok da. Ama yanında Kutbe de çıkınca yani o Has olana dahil değil diye kendileri böyle bir şey düşünmüş demek ki. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem senin böyle yapmana sebep olan şey nedir dedi. O da senin böyle yaptığını gördüm ben de öyle yaptım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Ahmesi'yim yani Humus denilmiş ya Kureyş'te de ben kureşliyim buyurdu. Kutbe dedi ki şüphesiz benim dilim senin dinindir. Bunun üzerine Allah azze ve celle şu ayeti indirdi. Evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir. Lakin asıl iyilik sakınan kimsenin yaptığıdır. Evlere kapılarından gelin. Bakara suresi 189. ayet. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hakim tefsirinde İbn Ebiyatim, Ebunaym Marifetü Sahabe'de Hazimi el itibarda rivayet etmişler. Muhbi bin Adi sahih müsnedde tercih etmiştir. Yani ayet zahirinde geldiği gibi bir vak'a üzerine bir saklama ifade ediyor. E, burada işte evlere kapılarından gelin ile kastedilenin işte mecazi manalar olduğunu söyleyenler de var. Ama bu açıkça zahiren, ayetin zahirinde nasıl belirtiliyorsa e, gerçekten Araplarda demek ki böyle bir şey varmış. E, yani kapılarından girmeyi uygun görmeyen bir gelenek varmış. Allah Azze ve Celle bu ayette bunu oradan kaldırmış oluyor. Bakara 195. ayeti 1379. Daha bin Ebi Cebira radiyallahu anh dedi ki, Ensar sadaka veriyor ve bağışlar yapıyorlardı. Onlara kıtlık isabet edince infak etmediler. Yani sadaka, bağış böyle şeyde bulunmadılar. Bunun üzerine Allah azze ve celle kendinizi kendi elinizle ellerinizle tehlikeye atmayın ayetini indirdi. Bakara 195. ayeti indirdi. Yani burada kendinizi tehlikeye atmayın ile kast edile. İnfak etmemezlik yapmayın, sadakayı terk etmeyin demektir. Bunu i̇bn Ebi Asım Cihad'da İbn-i Ebi Hatim, tefsirinde İbn-i İbban, Ziyal-Makze, el Taberani, Tabirani, İbn-i Marifede Ebu Naim, mucem Begavi, yine i̇bn Ebi Asım el ve el rivayet etmişler, Mukbil bin Adi Sayül-Müsned min Esbab-i Nuzul'da tarzıc etmiştir. 1380 Ebu İak esbi Raullah dedi ki bir adam beraber nazi radyalan dedi ki kişi düşmanla karşılaşıp kılıcına davransa ve öldürülünceye kadar savaşsa kendisini tehlikeye atmış olur mu ne dersin beraber radyalan dedi ki hayır adam o halde ayette kastedilen tehlike nedir dedi beraber radyalan dedi ki kişi günah işler sonra kendisini kendi eliyle tehlike atarak benim tevbem kabul olmaz der yani kendini tehlike atmak budur. Bu eser Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Ebu İsa el-Fezari hakim, tefsirinde Taberi, İbn Ebi Atim, tefsirinde yine Taha-i Şerimuşkullah'sarda, İbn Azm el-Muhalla'da, Beyhaki Sünen'de ve Şuab-ı Liman'da rivayet etmişlerdir. Yani bir önceki rivayetle ne deniliyor? İnfak etmemek üzerine nazi olmuştur ayet. Yani insanların infaktan kıtlığa düşmeler sebebiyle sadaka vermeyi terk etmişler. Ayet bunun üzerine nazi olmuştur. Sebebi nuzulü budur. Ama tefsirde bir kayde vardır. itibar sebebin hususi oluşuna değil, lafzın genel oluşunadır. Lafzın genel oluşunu da mesela bazılar yanlış anlamış. Nasıl yanlış anlamışlar? Mesela ee, Ebu Evo Ensar Radyalant'tan gelen bir rivayette o e, düşmana karşı hamle yaparken e, geri dönmeyip diyerek e, atlara ayaklarını bağlarlarmış. Bunu yapıyorlar. Bundan dolayı işte bak kendisini tehlike attı diye söylenenler oluyor. O diyor ki hayır bu bu yüzden değil. Yani infakı terk etmek üzerine indi. Yani sizin anlayışınız yanlış diyor. Burada da o ayetteki umuma itibar var ya Umuma itibar hangi konuda olur, hangi konuda yanlıştır? Bera Radyolan işte bunu açıklıyor. Yani iki rivayet arasında çelişki yok. Demek ki kişi günah işlediği zaman, yani benim tevbem kabul olmaz gibi düşüncelere saptığı zaman kendisini helak etmiş olur. Kendisini tehlikeye arz etmiş olur. Bu şekilde anlaşıldığı zaman bu doğru bir manadır. Ama işte cihatta atılgan olmak, tek başına düşmana saldırmak gibi durumlar Bunlar kendini telke atmak olarak nitelenmez. Bakara Suresi 207. Ayet 1381. Rivayet Suheyb Radyallahu anh'ta Diyor ki, Mekke'den Medine'ye hicret etmek istediğim zaman Kureyş kafirleri bana, ey Suheyb bizim yanımıza fakir olarak geldin ve yanımızdan malın çoğaldı. Şimdi de canınla ve malına çıkmak istiyorsun öyle mi? Vallahi bu asla olamaz dediler. Ben de onlara dedim ki, Mallarımı size bıraksam yolumu serbest bırakır mısınız? Onlar evet dediler. Bunun üzerine şahid olun ki malımı size verdim dedim. Bu nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşınca Süheyb kazandı. Süheyb kazandı buyurdu. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Yani bu Bakara Suresi'nin 207. ayetinin nazil olmasına sebep olan örnek davranışlardan birisi. Yani sen işte müşrikler böyle diyorlar. Bizim yanımızda işte mal sahibi oldun, mülk sahibi oldun. Alkı bunların hiçbiri yoktu. Hicret edebilmek için, yani bu vacibi gerçekleştirmek için bütün malım sizin olsun diyor. Tek başına yani geldiği gibi gömleğini alıp çıkıyor tabiri caizse. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhi satırsam soyup kazandı buyuruyor. Evet. Bunu bu arı demiş müşadana göre İshak bin Rahüye rivayet etmiştir. i̇bn Hacer metalbül ve bu sayede ithafta İshak bin Rahüye'nin isnanını zikrederek aktarıyorlar. Ziyar-ı El-Muhtayr'e İbn-i Ahmed Ahmet bin Amel Fadailü sahabede, İbn-i Saptalakat'ta, Belazuri Ensap'ta ve i̇bn Sa'kir Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. 1382 yine aynı ayetin ile ilgili olarak Enes Radiyalan benzerini rivayet ederek şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, İnsanlardan öylesi de vardır ki nefsini Allah'ın rızasını aramak için satar. Ayeti nazil oldu. Yani Bakara 207. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Söyb radıyallahu anh her, Ebu Yahya ticaretinde kazançlı çıktı dedi ve ona bu ayeti okudu. Yani önceki rivayette e, detaylar anlatılmış. Burada kısaca gelmiş rivayet. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Yahya Söyb er Rumi radıyallahu anh'ın künyesi. Yahya diye bir çocuğu yoktu. Hatta bu yüzden Ömer radıyallahu anh, işte üç şeyden dolayı e, sende hoşlanmadığım durum var dediğinde saydığı şeylerden birisi bu Ömer radıyallahu anh. Yani Yahya diye çocuğun yok ama Ebu Yahya diye künyeleniyorsun. O da cevap olarak diyor ki yani sen de biliyorsun ki Allah Resulü bana Ebu Yahya demiştir. Diye böyle kendini böyle savunmuştur. Ebu Yahya e, Suheb radıyallahu Han'ın künyesiydi. Yani bir kimsenin Yahya diye çocuğu olmasa dahi veya Erkek evladı olmasa dahi bu tip künyelerle künyelenmesinin caiz, hatta müstahap olduğunu gösteriyor bu. Bu hadisi hakim, tabak altında İbn-i evliya da ül Evliya'da Ebu Naim, tarihinde rivayet etmişler. E, Muhbil bin-i Acami Say'de tarcih etmiştir. Bakara Suresi 213. Ayet 1183 i̇bn Abbas radyalanma dedi ki, Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasında 10 asır vardı ve hepsi de haktan bir şeriat üzerindeydi. İhtilaf ettikleri zaman Allah Nebiler ve rasulleri gönderdi. Kitabını indirdi. Onlar tek bir ümmet idiler. Yani kitabın indirilmesi ve Resulün gönderilmesi e, ihtilafın başlaması üzerine oluyor. Bu hadis Bukhane'nin şartına göredir. Bunu hakim, tefsirinde Taberi Bezzar rivayet etmişler. Elbani es da tercih etmiştir. Bakara 223. ayeti 1384 Ümmü Seleme radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadınlarınız tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi gelin. Bakara 223. ayeti hakkında şöyle buyurdu. Yani tek yoldan tek yoldan dilediğiniz şekilde demektir. Bu hadis müslimin şartına göredir. Eee bunu Ebu Yala, Tirmizi, tefsirinde Taberi, Abdurrazzak yine tefsirinde, Ahmet, Darimi, İbne Bişeybe, Taberani, Şerrümani, Lasarda, Tahavi, Şubül İman'da ve Süneni'de Beyhaki rivayet etmiştir. Muhbir bin Hadis, Sayrül Müsnet min esbab Nuzul'de tarcih etmiştir. 1385, Cabir bin Abdillah radiyalanmadan, Yahudiler dediler ki, kişi hanımıyla arkasından ilişki kursa çocuğu topal olur, dediler. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Yahudiler yalan söylemiş buyurdu. Bunun üzerine Allah Teala kadınlarınız tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi gelin. Bakara 220 ayetini indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kişi hanımına fercinden yani önden olmak üzere önden ve arkadan dilediği gibi yanaşır. Yani ilişkinin kendisi önden olduğu takdirde. Zaten e, Yahudilerin mesela çocuk topal olur demesi yani dübür falan kastedilse zaten çocuk olacak bir şey değil. Ve o tarla diye de isimlendirilmez. Tarlaya kişi tohum eker ki oradan ürün alsın diye. Yani ürün alınan yere kişi tohum eker. Tarla yani, tarla ile benzetilmesi bu yüzdendir. Bu sebeple bu ayet bazı sapık kimselerin işte dübürden yanaşmaya, cevazına, yorumlamasına uygun değildir. Hem lafız olarak hem zahiri uygun değildir. Hem de gelen rivayetler açısından durum böyle. Bu hadis buhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebubekir İbni Ziyad el-Nisaburi Ziyadet ala kitabul müzeni de İbni Biyatim tefsirinde Said bin Mansur tefsirinde Ebu Tahir el-Muhallis el-Muhallisiyatta Taberani mucemlevsatta, İbnül Münzir el-Evsatta, Taḥavşerilmiş Lasar'da ve Şerüman Lasar'da rivayet etmişler, elbani Irva ve Galil'de tarci etmiştir. Bu iki hadis ve biraz sonra gelecek hadislerde, işte bazı kimselerin e, iddiası üzere işte arkadan ilişkiyi yasaklayan rivayetlerin hiçbiri sahih değildir. Bunlar ancak ee, zayıf tariflerle gelmiştir. Zayıf tariflerin bir araya gelmesiyle sıhhat derecesini çıkmasını kabul eden alimlere göre bunlar sahiptir. Yoksa bunu kabul etmeyen alimlere göre bu sahih değildir diyenlerin iddiasında şürtem rivayetlerdir. Bir önceki rivayet Müslüm'ün şartına göre sahih. Bu da Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göre sahih. Daha başka rivayetlerde gelecek. İbnü i Ömer ile ilgili şüpheye de e, birazdan cevap vereceğiz bir sonraki rivayette inşallah. 1386 Mücahit Rahimullah dedi ki, ''Kur'an'ı İbn-i Abbas radyalanmaya 3 defa arz ettim. Her ayette duruyor ve ne hakkında nasıl nazil olduğunu soruyordum. ''Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi gelin.'' Bakara 223 ayetine geldiğimde dedi ki ''Muacirlerden bir kabile kadınlara alışılmadık bir şekilde yanaşıyorlardı. Kadınları yüzleri dönük ve arkaları dönük halde yatırıyorlardı. Medine'ye geldikleri zaman ensardan olan kadınlarla evlendiler ve daha önce muacir kadınlara yaptıklarının aynısını onlardan istediler.'' Onlar buna karşı çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ettiler. Bunun üzerine Allah azze ve celle bu ayeti indirdi. Yani yüzleri dönük, arkaları dönük ve fercden ilişki kurmak şartıyla dübürlerinden yanaşabilecekleri bildirildi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hakim Ebu Davud, Taderan ve Beyhak rivayet etmiştir. İbni Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen görüş hakkında Musa bin Ubeydullah bin Hasen'in rivayetine göre babası Salim bin Abdullah bin Ömer'e yani İbni Ömer'in oğluna Nafi'nin İbn Ömer radıyallanmadan kadınlara arkalarından yanaşmakta sakınca görmediğine dair rivayetini sormuş. Salim bin Abdullah rahimullah dedi ki: "Köle yalan söyledi veya yanıldı. İbn Ömer radıyallanma ancak şöyle demiştir: Kadınlara ferçlerinden olmak şartıyla arkalarından yanaşmakta sakınca yoktur." Bu rivayet hasen bir isnatla Tahavi, Şerhü'l-Meyan'da ve Müşkilü'l-Es'ar'da El-Muhallisi'de hatta İbn Asakir'in tarihinde ve Taber'in tefsirinde gelmiştir. Mehmun bin Mihran'ın yanında Nafi'nin İbn Ömer radiyalanmadan naklen buna ruhsat verdiği söylenince, Mehmun bin Mihran dedi ki, Nafi bunu ancak yaşlanıp aklı gittikten sonra söylemiştir. Bunu da Hasan İsnatla Sinad'la Taha-ı ve Müşkül asarda Zeheb-i Alam'da rivayet etmişlerdir. Said bin Yesar dedi ki, Ben cariye ticareti yapıyordum. İbn Ömer radiyalanmaya bazen ben cariye aldığımda adet günlerinde oluyor. Bu dönemde arkasından yanaşabilir miyim dedim. Dedi ki, Öf öf, mümin veya Müslüman bir kimse hiç böyle yapar mı? Yani i̇bn Ömer radyalanmadan sayılarak gelen bu. Yani bu Müslümana iman etmiş bir kimse yakışmayan bir şeydir diyerek e, niteliyor bunu. Bunu sahih bir isnafla taberi tefsirinde Nesai-i sünnel Kübra'da Darimi, El-Muallada i̇bn Azm, Şerhumen-i Tahavi, yine Şerhumuşkül Asar'da rivayet etmiştir. Ebu Nadir dedi ki, İbn Ömer radyalanmanın azatlısı adlısı Nafiye dedim ki senden İbn Ömer'in kanıları arkadan yanaşmaya fetva verilene dair çok söz rivayet ediyorlar. Bunun üzerine Nafi Raymullah dedi ki, benim üzerime yalan söylüyorlar. Yani bunun e, Nafiye nispetinde de böyle bir sıkıntı var. Bunu sayısı Nadlas, Nesay-ı sünnet Kübra'da İbn Azim el muhallada Tâvi Şehrim müşkül ve Meân-i rivayet etmiştir. E, bu muhtemelen Nafi'den nakleden kimselerin yanlış anlamasından kaynaklanıyor. Çünkü dübürden yaklaşma ifadesi, mesela ayetin nazoluş sebebi zaten. Dübür ifadesiyle yani fecden olduğu takdirde arkadan yanaşma. Bunda sakınca yoktur demiş olabilir İbnü i Nafide bu şekilde aktarmış olabilir. Ama oradaki dübür ifadesini mutlak alanlar, yani fec dışında bir ilişkiyi, e, çıkarmış olabilirler. Bundan böyle bir istimbatta bulmuş olabilirler. Yani her halkarda. E, burada bir yanlış anlama var. Nafiye'ye nispet edilen, İbn-i Ömer radıyalarına nispet edilen e, kaldı ki Allah Resulü ve vesselamdan gelen sayri rivayetler bunun e, caiz olmadığını, hatta bundaki günahın tehlikesinin büyüklüğünü ifade ediyor. Bakara suresi 255. ayeti yani ayetel kürsi 1387 Said bin Cübeyr-i dedi ki i̇bn Abbas radiyallahu Allah Teala'nın kürsisi gökleri ve yer kuşatmıştır. Ayeti hakkında dedi ki, kürsi ayakların konduğu yerdir. Arşı ise kimse takdir edemez. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Cafer i̇bn Bişeybe el-Arş'ta, hakim ziyal muhtarede İbn-i Zeyme et-Tevhid'de, i̇bn tefsirinde, Osman bin Said et-Darimi en-Naksu alel-Merisi'de, Abdullah bin Ahmet es-Sünnet'de, Tarih es esfatta, Taberani, Tefsirinde Abdurrazak, Ebu Şehh el Azam'de, Hatip tarihinde Herevi el Erbaun fidel delaili tevhidde, de Memend'de er-Reddü Cehmiyede, Beyhaki el Esma ve Sıfat'ta rivayet etmişlerdir. Eee evet İbn Abbas bu ayeti böyle açıklamış. Kürsi ayakların konduğu yerdir. Yani Allah azze ve celle'nin ayaklarını koyduğu yerdir. diye Arş'ı kimse takdir edemez. Yani biz bu konuda ee, selefin mezhebi üzerindeyiz her mezhebi olduğu gibi. Allah Azze ve Celle'nin bu gibi sıfatlar zikredildiği zaman mahlukuna benzetmeden geldiği gibi e, kabul eder. Hakikatler üzere iman ederiz. E, yorumlamayız. Yani e, tevilden, tahriften, e, mahluka benzetmekten e, kaçınırız. E, Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır şekilde ayakları vardır. Hakikidir bu. E, ve o ne elinde, ne ayağında, ne e, gülme gibi, nüzul gibi sıfatlarında, hiçbir sıfatla mahlukuna benzemez. Yani ayak denilince mahlukta olan ayaklar Allah Azze ve Celle hakkında düşünülmez. Yani e, burada benzetme, yani ayak kelimesini duyunca veya el kelimesini duyunca akıllarına işte mahluktaki ele, ayağa benzetme düşüncesi geldiği için hemen bunu Tenzih amacıyla bu gibi sıfatları inkar ediyor bazı kimseler. Ee, bu onların zihinlerindeki benzetme düşüncesinden kaynaklanıyor. Yani Allah'ın ayağı vardır, eli vardır dersek Allah'ı mahlukuna benzetmiş oluruz. Korkusuyla ne yapıyorlar? Bu gibi rivayetleri inkar veya tevil yoluna gidiyorlar. Halbuki benzetme onların kafalarında. Yani Allah e, bu sıfatlarında mahlukuna benzemez. لَيْسَكَ şey un. Buyruluyor. Yani onun misli gibisi yoktur. O halde bizim bu ayetlere hareket ederek Allah Azze ve Celle'nin bu gibi sıfatlarını e, aklımıza şayet, mahluka ait sıfatlar gelirse bundan tenzih etmek Allah Azze ve Celle. Yani mahlukuna benzemekten münezzehtir Allah Azze ve Celle. E, fakat bunlar böyle. Yani bu sıfatları da ispat etmek suretiyle. Allah'ın eli var, ayağı var, rahmeti var, nuzulü var, görmesi var, işitmesi var. Kur'an ve sünnette zikredilen bütün sıfatları biz ispat ederiz. Ama ne işitmesi, ne ilmi, ne görmesi, mahlukun görmesi, işitmesi ve ilmi gibi olmadığı gibi el, ayak, nüzul gibi sıfatları da asla mahlukunki gibi değildir. Yani zihinden bu düşünceleri atmak lazım. Selef bu rivayetleri İnkar etmeden veya ayetleri inkar etmeden, tevil yoluna gitmeden ve mahlukuna da benzetmeden böylece iman etmiş, kabul etmişlerdir. Bizim de üzerimize düşen budur. Ayet-el Kürsi'nin fazileti 1388 Ebu Umamel Bahili Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim farz namazının ardından Ayet-el Kürsi'yi okursa onunla cennete girmesi arasında ancak ölüm engeli vardır. Yani öldüğünde cennete girer. Bu açıklamayı yapıyoruz ki bazıları, parantez içinde bu açıklamayı vermemin sebebi, bu rivayeti anlamıyorlar nasıl ölüm engel olur diye. Yani ölümün engel olmasının manası nedir? Yani bu parantez içindeki açıklamayı yok saydığınızda, onunla cennete girmesi arasında ancak ölüm engeli vardır. Yani ne demek bunun manası? Bazıları bunu bağdaştıramıyor. Kast edilen, yani bu kimse cennete hak eder şu an cennette değilse henüz yaşıyor olmasından dolayı demektir. Yani öldüğü zaman cennete girer. Ölüm engeliyle kast bu. Yani henüz ölmemiş olmazdır onun engeli cennete girmesine. Bu sebeple demek ki ayetel kürsiyi farz namazların arkasından okumak bir müminin kaçırmaması gereken bir fırsat. Yani bunu değerlendirmesi gerekir ki yani o onun cennetine cennete girmesine en büyük bir vesile. Bunu i̇bn Sunni Sünni Amel Yevm ve Leyle'de Nesai sünnel Kübra'da Taberani mucem Kebir'de ve Müsned-ül Şami'nde El Mustafiri Fadailül Kur'an'da şeceri Emali'de Ebu Naim İsbeyan'da, Adim, fi Tarih-i İsbeyan'da İbn-ül Adim buhyet Talep Fî tarih rivayet etmiştir. Elbani Es-Sai'ye da etmiştir. Bakara Suresi 256. Ayeti 1389 İbn Abbas radiyalanmadan İslam'dan önce çocuğu yaşamayan bir kadın çocuğu yaşadığı takdirde onu Yahudi olarak yetiştireceğine dair adakta bulunurdu İslam öncesinde. Yani ne demek? Müşrik toplumda onlar İbrahim aleyhisselamın dini üzerinde olduklarını iddia ediyorlar ya bir de Yahudilik var, Hristiyanlık var, kitabı ehlinin dinleri var. İşte o müşrikler kitapsız yani halleriyle şayet çocuğum yaşarsa onu Yahudi olarak yetiştireceği büyüdüğünde böyle adakta bulunurdu. İşlerinde ensar çocukları da bulunan Nadiroğulları Medine'den sürgün edilince ensar biz çocuklarımızı bırakmayız dediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle dinde zorlama yoktur. Gerçek hak batıldan iyice ayrılmıştır. Ayetini indirdi. Bakarak 156 ayetini indirdi. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hadisin isnadında Ebu Bişir geçiyor. Bu Ebu Bişir, Cafer bin İyas bin Ebi Vahşiye'dir. Bu hadisi Taberi tefsirinde İbni Hibban, Ebu Davud, Sünem-ül Kudra'da Nesai, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisahü'l-Müsnet'te ha tarih etmiştir. Bakara 282. ayeti 1390 rivayet Ebu Hureyre Radyalent'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Adem'i yaratıp ruhundan ona üfürdüğü zaman, Adem aksırdı ve elhamdülillah diyerek Allah'ın izniyle Allah'a hamd etti. Rabbi ona şöyle buyurdu. Allah sana rahmet, et, rahmet etsin. Meleklere ve veya meleklerden oluşan şu gruba git ve esselamu aleyküm de. Onlar da ve aleyküm selam ve rahmetullah dediler. Ee, burada mıydı? Ee, yani tercümeye geçerken bir hata yapmışız. Burada meleklerin söylediği şey ''Ve aleyke selam ve rahmetullahi ve berekatu ifadesi. Burada şuna delil var. Yani meleklerin onun selamını, Adem aleyhisselamın selamını ''Ve aleyke selam'' diye almasında şu görüşte olanlara delil var. Bazı zalimleri bu görüşü dile getiriyor. Yani biz mesela tek kişiye dahi selam verirken neden ''Esselamu aleyküm'' diyoruz? Veya alırken ''Aleyküm selam'' diye çoğul ifade kullanıyoruz. Halbuki yani tek kişiye selamda da ''Esselamu aleyke'' Dememiz gerekmez mi? Yani aleyke dediğim zaman sana. Ama aleyküm size. Yani tek kişiye aleyküm diyerek çoğul bir ifade kullanıyorsun. Bazı alimler diyor ki e, bu her müminin yanında bulunan, her insanın yanında bulunan o yazıcı melekler gibi meleklerin bulunmasından dolayıdır. Bu görüşte olanlara bu hadis delil olmakta. Nasıl delil olmakta? Burada zaten meleklerin kendilerine selam veriyor. Yani o alemde, dünyada değil, o alemde verilen bir şey. Nitekim e, Ebu Cürey Radyalan'tan gelen rivayette de Esselamu Aleyke diye veya Aleyke Selam diye selam verince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu ölülerin selamıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sanki bir nevi ima var. Yani öldüğü zaman işte e, yanındaki meleklerin ondan ayrılması yani bunun gibi bir ima var sanki. Bu yüzden ölülerin selamıdır. Allah'a fayda. Yani burada ben tercüme geçerken yaptığım bir hata var. Doğrusu burada meleklerin cevabı ve selam ve rahmetullah dediler. Sonra Adem Rabbine döndü ve Rabbi buyurdu ki işte senin selamın ve oğullarının kendi aralarında verip alacakları selam budur. Allah iki avucu kapalı vaziyette Adem'e hangisini istersen seç buyurdu. Buradaki avuç ifadesi de az önce açıkladığımız şekilde. Maluk'a benzetilmemesi gereken sıfatlardan. Adem de Rabbimin sağ elini seçtim dedi. Rabbimin her iki eli de sağ ve mübarektir. Sonra sağ elini açtı ve onun içinde Adem ve zürriyeti vardı. Adem ey Rabbim bunlar kimdir dedi. Rab bunlar senin zürriyetindendir. Adem bir de ne görsün? her insanın ömrü iki gözü arasında yazılmıştır. Onlar arasında parlak veya parlaklıklarından parlaklıklarından biri vardı ki Adem, Ya Rabbi bu kimdir diye sordu. Bu senin oğlun Davud'dur. Ben kendisine 40 yıl ömür yazdım buyurdu. Adem, Ey Rabbim onun ömrünü artır dedi. Allah da ben ona o kadar ömür yazdım dedi. Adem, ben ömrümden 60 seneyi ona bağışladım dedi. Allah, sen ve o sen bilirsin buyurdu. Sonra Adem Allah'ın dilediği süre e, cennette yerleştirildi, cennette kaldı. Sonra cennetten yeryüzüne indirildi. Sonra Adem ömrünü saymaktaydı. Ölüm meleği kendisine gelip canını almak isteyince Adem ölüm meleğine acele ettin. Bana bin yıl ömür yazılmıştır dedi. Buradan e, Adem Aleyhisselam'ın ömründe bin yıl takdir edildiğini öğreniyoruz. 60 senesinde Davud Aleyhisselam'a vermiş. Ne yapıyor? 940 sene. Yani Nuh Aleyhisselam gibi böyle bir uzun yaşamış demek ki. Ölüm meleği, evet ama sen oğlun Davud'a 60 senesini vermiştin dedi. Adem hatırlayamadı ve unuttu. İşte bu yüzden ümmeti de unutmaktadır. İşte o günden bu yana yazmak ve şahitler emredilmiştir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ee, allah Alem ya bu kitapta veya tefsirde aktardım. Daha uzun e, bir şekle var. Diğer bir rivayet farklı bir sahabeden. Onda işte Adem Aleyhisselam hatırlayamıyor ve inkar ediyor. Sonra işte bu yazılmış, şahitler tutulmuş, bu şahitlik getiriliyor. Bakara 282. ayetinde de borçlandığınız zaman yazın, emri vardır. Bu sebeple yani insandır bu. Beşer nisan ile malüldür diye malum söz var. Yani unutmakla illetlidir insan. Yani insanın bir illetidir. Her insanın başına gelebilir bu. Bu sebeple yazmak ve şahitler emredilmiştir. Yazmak ve şahit tutmak yani borçlanmada bu kıssada bunun hikmetini yani hangi hikmete binaen emredildiğini ortaya koyuyor. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i et Tevhid'de, Tirmizi, Hakim, İbn-i İbban, El-Kader'de, İbn-i Veb El-Kader'de, Ebu Yala Bezar, Fakihi Fevaydin'de, i̇bn Bişran Fevaydin'de, İbn-i Mende El-Reddu er Alel-Cehmiye'de, İbn-i yine, Ebu Zura Fevaydül Muille'de, Beyhaki Sünen'inde, İbn-i tarihinde rivayet etmişler. Muhbir bin Adi, Sayül-Müsned'de tarihci etmiştir. Bugünkü son işleyeceğimiz ayet, Bakara Suresi son iki ayet. Yani, Amener Rasulu diye bildiğimiz ayetler hakkında. 1391 rivayet. Uhbe bin Amir radıyolan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bakara suresinin sonundaki şu iki ayeti okuyun. Zira Rabbim onu bana arşın altından verdi. Yani amener rasulü diye başlayan öyle bildiğimiz ayetler. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Kirya bi Fadailu'l-Kur'an'da, Ebu Beyt Fadailu'l-Kur'an'da, Ahmed Taberani Ebu Yala, Rüyani, Kasım bin Kutlu Kutlubuğam Müsnedü Uhbe bin Amir'de rivayet etmişler. Elbani Es-Sıyya'da taric etmiştir. Allah izniyle verse tefsir bölümünde Ali İmran suresi 86 89. ayetleri ile bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü la ilâhe ve esteğfiruke ve